1939'da gelen ithalat içinde işte bu malların payı %35'e yüze. Türkiye'de krom üretimi, dünya üretiminin %17'si özellikle silah sanayine çok yarar oluyor. Türkçe Alman krom ithalatının %52'sini meydana getiriyor. 14 Ekim 1938'de ilan edilen programın gerçekleşmesi göreyim ilan ediyor. İki krom çeliği gerekti. Plana göre hava kuvvetleri 5 katına çıkartılacak Alman. Ordu daha kısa zamanda ağır toplarla ve tanklarla donatılacaktır yapımında, kundaklarda ve tank levhalarda kullanılan çelik borular için krom bileşikleri zorunlu. Şimdi Kütahya ve Bursa'da bulunan krom e, e, e, madenleri Alman Paluka şirketi tarafından işletiliyor. Yıllık üretimin yarısını kurup Ve Deutsche Bank'ın direktörü demin adı geçti. Leiger. Alman tekelçi sermayesinin yayılmasının yanı sıra kültürel yayılmacılığa katkıda bulunuyor. Almanya, ABD ve İsveç'ten önce Türkiye'nin e, e, e, ABD ve İsveç'ten önce e, Türkiye'nin krom alıcılarının ne geçiyor. Türk bakırı ve manga, demir yatakları Almanların denetimine giriyor. Demir yollarının yapımı iş Almanların denetimine giriyor. Dresner Bank'ın yönettiği şu Berker şirketi, 34-38 arası kurum şirketi Türk hükümetiyle demir yolu malzemesi için bir anlaşmaya gidiyorlar. Bütün demir yolu malzemesi bizim oradan. Hani bağımlısıdır? Ben mi göremedim acaba? Türkiye'ye Alman malları ve donatımıyla birlikte uzmanlar akım ediyor. Bunların sayısı yalnız resmi ve yarı resmi yerlerde 1939'da 2 bin kişi. İktisat vekaletinde 4 kişilik uzmanlar heyeti çalışıyor. Başvekil Celal e, Bayar'ın danışmanı Doktor Max Wander-Porten. Uzmanlar sanayi faaliyetlerini Alman şirketlerinin çıkarlarına aykırı düşmeyecek biçimde yönetiyorlar. Başka türlüsü zaten olamaz. wander iyi yapar şirketi şirketiyle sıkı iş birliği yapıyor. İYFARBEN adamı bizim başvekilimizin de baş danışmanı. Ayrıca Külüge adlı istihbaratçı, başta Deutschland e, için e, ekonomi konusunda casusluk yapıyor, çeşitli araştırmalar yürütüyor. E, 1925'ten sonra Türk subaylarını Alman militarizmine benzer biçimde eğitmek için sivil danışmanlar yanında askeri danışmanlar Türkiye'ye geliyor. En önemlisi de şu, Yıldız Harf Akademisi'nde 1925'ten itibaren Alman subaylar ders veriyor. Türk gelen Genelkurmay Piyade Genera'nın bir Talberger tarafından eğitim ediyor. <gülüyor> bir Mittelberger Türk ordusunu Alman yöntemlerine göre yetiştirildiğini Alman askeri edebiyatının büyük bir ilgiyle izlendiğini, harp akademisinin tamamıyla Alman ilke ve deneyimlerine göre çalıştığını verildi. Türk Genelkurmay'ın haber alma servisi 1. Dünya Savaşı'nda Alman askeri servis şartlarına General kolay tarafından biçimlendiriliyor. Ayrıca 2.30'u İngiltere ile de bir anlaşması imzalanıyor. O sıralarda Türk makamları Londra'da bir enformasyon bürosu kuruyorlar. crown Bakır Molint'den satış büroları açıyorlar. Mushafata İtalya'ya pazarlayacak. Lanet olsun bütün tüm bölge bu İngiltere üzerinden. Kıta üzerinden bakın bunlar yani bunu anlatmaya çalışıyor. Deminden beri. ABD 1940'ta krom toplamaya başlıyor. 100 bin ton kromu İngiltere üzerinden ABD'ye satılıyor. Sonra Almanya'ya eee yüklü miktarda krom verin bir. E, Naziler Volga kıyılarında çok büyük bir kayba uğradılar. Aca eskisinden mh, hızlı bir içinde tam top, ya, çöp, parçalarını yerine koyuyorlar. Niye? Yüksek değerli krom çeliği sayesinde. Savaş huzuru Savaş. Sovyetler esiliyor. Kimin sayesinde? Buranın kronu sayesinde. Şimdi bakın Türk demir yolları, hani demir ağlarla örümüş Donanımını Alman çelik tröstleri sağlıyor. Haziran 1942'de demir yolları EYT Almanya'ya ekliyor. Kurup Deutsche Bank, Ferrostal, Siemens firmalarının bir araya geldiği Türkiye'yi ortaklıyor ve dış işleri burada bazı görüşmeler yapıyor. İşte IGF Arver'in bir özel istihbarat bürosu var Türkiye'de. Güron'un adı NWV-7 15 Ağustos 42'de şunu, SSCB'de bulunan krom cevherinin yiceliğini ve üretim durumunu gösteren bir liste hazırlıyorlar. Azat Denizi ve Kafkasya bölgesinde Sovyet krom yataklarının yanı sıra asıl yataklar Urallar ve Kazakistan'dadır diyorlar. SSCB e, direniyor. 1943 yılı için 80 bin ton olarak kromun e, 110 yüzünü bile çıkarılmasını e, bunun üzerine Almanlar istiyor ve daha çok bakır, daha çok mangar istiyorlar. Sovyetler direndikçe olan Akışla hızlanıyor. Kazakistan. Çok bir şey söyleyeceğim. Elazığ'ın son dönemlerde Kazakistan'da kardeş şehirleri var. Çok geçişler. Yani ve burada e, sözü edilen e, bölgelerde cirit atan CIA istihbaratçılar. soğuk savaşta işlerini Almanya'ya Türkiye üzerinden gördüren. Birincisi Nazan. Şimdi bunun yanında Güvenlik Servisi ve Albert Silahlanma e, Bakanlığı resmi temasların dışında daha çok Kuran ve Bakır peşine düştü. 14 Nisan 1944'e kadar Alman savunma 80 80.000 ton krom işlemiştir. Daha 100.000 ton teslim edilecek krom var. 20 Nisan'da yalnız sevkiyat durduruluyor. Niye? Çünkü bakıyorlar ki artık tamam Almanlar savaşı kaybediyor. Bizimkiler rotayı başka bir yöne çeviriyor. Nereye? Amerika. Abdullah Cevdet'in Mart 1922'de yazdığı bir yazı var. Bu, yani birinci dünya savaşı dönemini anlatıyor. Ama ikinci dünya, Dünya Savaşı'na hazırlanan Almanya'nın 1930'lu yıllardaki Türkiye portresi de diyor ki Abdullah Almanya'ya taşınabilecek her şey alındı. Mumlarımız bile gemilere yüklenip götürüldü. O kadar çok yiyecek malzememiz alınıp götürüldü ki büyük bir kıtlık oldu. Ve bu kıtlıkta bazı cömtürkler milyonlar kazandı. Bunlar şimdi hem Türkiye'de hem Avrupa'da büyük evlerde yaşayanlar. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Güney Fransa'da bilgisi var. Ayrıca Cumhuriyet döneminin göz Bediğiniz gazetesinde de yazanlık yaptı. İnönü döneminde 40'lu hep bunlar güçlerini sürdürdüler. Yani e, yap dünya budur. Şimdi bunun her noktasında e, ne var? Malumlik ilişkiler var. Hayat ne? Bu görülüyor. Almanya ile ilişkilerin boyutunu kanıtladığımızı e, düşünüyorum. Bu, bu noktada artık e, hiç bir e, sorun kalmamış olması e, lazım. Şüphe kalmayacak bir başka noktaya hemen iş yapalım? Ee, o noktada e, nedir? Dersin meselesi. Şefsahit evet. meselesi. Bunu buraya bağlayacağız. Almanlar denildiği zaman akla ne gelir? Alman emperyalizmi denildiği zaman, Amerikan emperyalizmi denildiği zaman, İngiliz emperyalizmi denildiği zaman İngiliz emperyalizmi denildiği zaman İngiliz evet. Tabii. Nada şimdi birazdan gireceğiz. Ki Dersin meselesinde hala tartışıladı. İngilizlerin parmağı var mı yok? Yani önce öncelikimiz var olan ee, tabii 30'lar ama 30'ların ekonomi politiği yaklaştı. Şimdi 30'ların ekonomi politiğinin üzerine e, e, bu Dersin meselesini e, bina etmek lazım. E, o meseleye de birazdan e, Şimdi Dersin diyoruz ama gene biraz geriye gideceğiz gene ileriye. Sistematik bu. Gene Talat Paşa. Talat Paşa'nın, e, Henry Morgenthal ile aynı Mosavulacası'nın bir aderleri olduğunu söylemiştik. Böyle bir fotoğraf ki bu. O sözü çok sevmem de ikisini şöyle bir dizdize, göz göze şöyle bir canlanımını düşünseniz de. Talat Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya yazışmaları var. Talat Paşa Berlin'deyken mektuplar var. Önemli. Orada şunu söylüyor Talat Paşa. Masarifin diğer bir kısmını Karasu'nun nesil masliyak üzerinden parasından mesuliyeti üzerime alarak sarf ettirdim. Çok önemli. Emanuel Karasu, milyonlarla şişmiş, milli iktisatçı pardon milli iktisat siyasetiyle birliği vücudu yaratmanın e, has ürünlerinden avukat Emanuel e, Karasu, siyonist Karasu, 33. dereceden e, e, birader Karasu, Selahin kocalarının gözdesi Karasu, İtalyan yurttaşı zaten oraya gitti. E, Talep ile e, birlikte e, hareket etti. Talat o blok e, yaslanmıştı. Cavit Karasu blokuna hep e, yaslanmıştı. Yıllarca şu yalan söylendi. İşte e, o kadar parasızlık çekti ki gurbette Talat Paşa. Karasu'nun parasını harcadığını görüyoruz. Aralarında para ilişkisi var. Kemal Paşa'ya bunu yazıyor. E, ve e, şu var. E, mektubu kim getiriyor? Mektubu götüren Emanuel Karasu'nun Avrupa'daki işlerini takip eden Hollanda temsilcisi. İddiatçı kör Ali İhsan Bey vardı. Onun kardeşi Aslında Güvenilir kişi. Karasun, Hollanda temsilcisi, eski başbakan e, Tarat mektubunu yeni e, e, reis, yeni lider Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemal Paşa'ya götürüyor. Aradaki güvenlik bu, Karasun üzerinden. Diyor ki, buradaki İtalyan delegisi vasıtasıyla İtalyan Harici Nezareti müsteşarı Consorza ve dolayısıyla İtalyan hükümetiyle her vakit temas edebiliyor. Cahit Bey'le, ile, Fransa ile temasa gelebiliyor. Cavit Bey, memleketin dahinde ve hariçte muhtaç olduğu husundu. Bunu Kemal Paşa yazıyor. Kemal Paşa cevap. İstanbul'da İtalya mümessili siyasetinde bulunmuş olan Sforza ile benim de hususi dostluğum vardı. Cavit Bey'in mesaisini her zaman semere vahş buldu. Tarihen neler yöneliyoruz? Komsforza, Avrupa'nın en önde gelen e, e, mason usta. Kendisi e, sorunun yükselişinde demin örnekler verdik. E, Hitler'in yücelişinde nasıl rol oynayanları onlardan biridir. Kon Sforza, benim kitaplarımda da vardı, Kemal Paşa'nın burada ee, problemleri olduğu zaman o problemleri bazı e, gerekçelerle çözümleyen e, şahsiyet, siyasi temsil. Mustafa Kemal Paşa şahsı dostu olduğunu söylüyor. Çok önemli. Cavit'in de şahsı dostu. Bu dostu neyin dostu? Yani şuradaki harmana bir bakar mısınız? Ben bir sorun çıkamıyorum ama sonucu gene getirip Kur'an politiğe dayandırıyorum, Bakır politiğe dayandırıyorum, talep. En önemlisi şu, Cavit'le ilgili ki Cavit'i sonradan astırdı İzmir'si ülkası davasında Mustafa Kemal söyledikleri, çalışmalarını her zaman takdirde izlediğimi yani iyi semeralat verin diyor, talep. Ee, Pardon Mustafa Kemal'i taradım ekim diyor ki İstanbul'da bol bol mevayette bana mevayette bulunan zengin zevatın bizi derhatır edeceklerini farz etmek kafletinde bulundum Kemal Paşa İstanbul'daki zenginler diyor bana para verecekler bir sonraki işte buraya geldik ya bu işin olmadığını gördüm bu temaslara bilmiyoruz Sıfır zaman Mustafa Kemal şahsi dostunu önemli buluyor binaneli sizden şimdi hiç olmasa 50 bin liranın Asım Bey'e gönderilmesine intizar ederim irtibatımızın yalnız denimle. Ve yalnız Asım Bey vasfasıyla olmasının üzümünü görüyoruz. Kim söylüyor? Mustafa Kemal Paşa. Kime? Talata. En güvenliği kişi kim? Asım. Niye 30 bin değil? Niye 20 bin değil? Niye 50 bin? Bir hesap var ortaya. Ve Mustafa Kemal e, Paşa bundan haberdar. Ve Karasu'nun Hollanda temsilcisi Mustafa Kemal'in güvenini e, e, kazanıyor. Bu kadar. Gene bir iki not düşük yavaş yavaş 30'lara dolu gelelim. Bunları not etmeden olmaz. Henry Morgenthal'dan basit. Çünkü şu var, Ermeni meselesini anlamadan diğerlerini anlayamayız. Morgenthal'ın oğlu aynı isim taşıyan Junior. 1934 Ocak-1945 Temmuz'u arası ABD Hazine Bakanı. Müthiş uzun. Henry Junior 50 halefinin kendinden önce gelen 50 Maliye Bakanı sattı. 3 mislini tek başına sattı. 370 milyar. Dolar para acar. Niye? Savaş dönüyor. Dev Yahudi gücünün orada kendi tercizi, Amerika'daki katinizi çeker. Çok önemli bunu. Her Morgan Tower, Emmanuel Karasular, iddia Terakkinizyoniz komiteleri, Selanik'in fekası, Bakır Politik, Kron Politik, Morgan Tower, Ermeni meselesi, Mason biraderler, Harman Harman Harman, Morgan Tower Joyor, Filistin'deki kolonizasyonun, oradaki o hep, hepleriz ya işte bilmem Yahudi lobiler, lobiler şu mu? Yönetimi çelik şekilde içerisindeki yüce bakar mısınız? Amerika'nın tek başına 50 maliye bakanlarca bundan daha fazlasını maliye bakanlığı harcama yetkisine sahip. Bu iç Amerika. imbiklenmiş Yahudilik Amerika'nın ta kendisi. Ayrıca oralarda kimse lobi aramaz. İmbiklenmiş Yahudilik aynı zamanda Türkiye. Kimse e, buradaki şunu bunu aramaz. Tekin Alp, tek parti döneminin cemaat liderlerinden Tekin Alp ve Gad Franco gibi Gad Franco gibi e, e, Türkleşmeyi savunmuş olan isimler bile İsrail'in kuruluşundan sonra tavır değiştirdi. Yahudilerin İsrail'e göç etmelerini ve siyonizmi savunmeni. Tüm dünya Yahudiler için olduğu gibi Türkiye Yahudilerinin de siyonist harekete bu hareket onların vatanî duygularına, en ufak gölge düşürmeksizin sempati besleyebileceklerine eminim. Kim diyor bunu? Tekinay, en Türkçü, en koyu radikal Türkçüsünü söylüyor. Siyahin yükelçin kalem arkadaşı. Siyonistliğine inanıyorum. 1950 seçimlerde DEFE'yi iktidara getiren faktörlerden bir tanesi İstanbul'daki azınlıklar kitlesel şekilde DEFE'yi desteklemeler Çok güzel. İtibar birliğinin en büyük savunucusu kim? Tekiner. Siyonizmin Türkiye'deki destek kanallarından daha sonra başlıcasın kim? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki i̇tibar büyük savuncusu için Tekin Ağ, Türkiye'deki destek kanallarından daha sonra başvurucası ki çok itibarlı Tekin Ağ, Moïse Cohen, Türkçü ideolojinin oluşumundaki en büyük rol hisse payına sahip olanlardan biri. Buna e, Ziya Gökelp'i, e, e, halkçı e, ekonomi yönleriyle Pardus değil de belki e, e, eklemek e, ürkün e, ve e, Tekin Ağ itibar-ı Millinin ne oldu? Boy Kebabük, Almanya Hılı Finans Kapitali, Avusturya, harmanlar, harmanlar, iç içe geçmeler, itibaren millinin daha sonra nerelerde uç verdiğini ve iş bankasını nasıl etlenip kemiklendirdiğini gördük. Şimdi, oraya geçmeden Cester projesine de değinmek zorundayız. Hiç başka çareniz mi yok. Milli mücadele de boşta kalmasın. 1908'de e, Amiral Kolb Cester buraya geldi. Sultan Abdülhamit'i ziyaret eder. İşte e, bir imtiyaz da alır. İmtiyaz bölgesi Şurası Kester topluluğunu sermayelerle ödüllendirmek üzere Önce Sultanlar ardından jöntüklerle Yaptığı planın iki temel özelliği Ergani Bakır madeni, petrol alanları Bunu söyleyen bu konuyla en ilgili, en, bu konuyla en fazla ilgilenmiş Mugut Oğuz adında bir e, yazar Ticari tarafı da var Temel kaynak o zaten Kester'le görüşmeleri kim yürüdün? Muhtar Bey, bizim nafacı Ahmet Muhtar Her yerde karşımıza çıkar Demir yolu hattı Harput'tan Ergani, Diyarbakır Ve Bitlis üzerinden Van görünen Cumhurtalık'tan Musul kent üzerinden Süleymaniye'ye, i̇şte bugünkü belalı bölge ve Almanların o meşhur hattı, savaş çıkaran e, hattı. 20 Ekim 1921'de Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'le eski bir bakan olan Franklin Bulyo, Ankara ziyaretinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya eşlik eden mektupta şu var. Bakın o bölge gelen neler hangi pazarlıkların konusunda. Bizimkiler diyor ki, Ülkelerin ortak maddi çıkarlarının geliştirilmesini kendi payına arzulayan bir Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Hartut Vadisi'ndeki demir, krom ve gümüş madenlerinin imtiyazını 99 yıllığına bir Fransız grubuna vermeyi, bu anlaşmanın imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde bu intiyazın Türk yasalarına göre kurulmuş ve Türk sermayesinin %50 pay sahibi olacağı bir şirket tarafından işletilmesini kabul eder. Tabii ki Türk sermaye sormayacak. Bu %50 Türk sermayesinden sermayenin hangi sermaye olacağını biz biliyoruz. Kimin mı çıkıp keşke çekiyoruz. Hangi toprağa 99 bin lira veriyorsunuz? Hani siz milli mücadele ne bitiyor Ne yapıyorsunuz? Emperyalistlerden emperyalist mi yapıyorsunuz? Avrupa sermayesiyle işbirliği ve Batıcının tüm yönetici ve ticari şirketlerle temel konuluk kabul e, onu ona ödemem bir e, e, çelişkiyle almama politikasıydı. Buna inanıyorlar. Hepsi liberalizme inanıyor. Hepsi kapitalizme inanıyor. Hepsi kapitalizmin imanını savunucuları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 Nisan 1923'te Cester projesi tartışmaya açılıyor. Nafaha vekili Diyarbakır Meclisi Fevzi, buyurun. Demin anlattık kim olduğunu. Açılış konuşmasını yaptı, yanında memleketimizin bu hususta en müteassıs zatı Muhtar Bey'i de getirdi. Buyurun Muhtar Bey, Sevr'e gönderdiğimiz sevdi. Bu arada Bozan'a da Cavit'e müteassıslar heyetiyle gönderdik bilinmez. O daha sonra hastalıkları suikast davasında Zatçı Maliye Nazırı, e, Sebat Aycı, Dünya Finans, finans Kapitali'nin en muteber zatı e, Dozan'a gitti beraber. Şimdi Mahmut Esat Doğu illerinde demir yolu inşa edilmemesi durumunda o zengin kıtamızdan istifade etmek ihtimali yoktur. Bu Mahmut Esat Dikkatçılardır. Yurt dışına eğitim için gönderdiği isimlerden biridir Mahmut Esat Bozkurt Bozkur diyelimdir. İşte müfid e, uç noktada sözler radikal bir kemalisttir. E, bu zatı e, muhterem. Orada Talat Paşa ile görüşmeyi kesenler arasındadır, Talep'i yeteri kadar ıı, ırkçı bunlar ırkçı Türkçülerdi. Sonradan ıı, bunu yapanlar yani yeteri kadar Türkçü bulmadıkları için Talat Paşa ile ıı, bağlantıyı kesen oradaki Türk ürünü vurgudur bu. Sonradan ıı, bu ıı, yapımın zıttı olan Kemalistlerle gayet güzel ve bakın ne söylüyor, o zengin kıtamızdan istifade etmek ihtimali yok diyor, mecburuz demir yoluna. Muhtar bu projenin bir kusuru varsa, projenin çok iyi olmasıdır Amerikan projesinin. O da bunu söylüyor. Her bir tosun makalesinden Van ve Mustu vilayetlerinin 8 milyar varilik petrol potansiyeline sahip olduğu hesaplanıyor. Ergani bakır madeninin 200 milyon ton yüksek derecede de bakır cevherine sahip olduğu hesaplanıyor. Amerika boşa hesap yapmaz. Bunları aklımızda tutalım. Tarıya bakar mısınız 1990? Chester İmtiyazı'nın kapsadığı topraklarla ilgili İngiliz, Alman, Fransız ve teki jeolojik incelemelerin gizli raporları bu toprakların petrol, bakır, altın, platin, gümüş, demir, çinko, kalay, civa, kobab, magnezyum, nikel, antimon, kömür ve tuz bakımından zengin olduğunu gösterir. Petrol alanlarını ve ergan madeninin, e, petrol alanlarının da ergan madeninin değeri işletilerek fiilen kanıtlanmıştır. Söyleye mutlu olsun. O o, o, o o proje Chester grubunun gücü yetmiyor ama Chester grubu içinde de önemli isimler var. Şirketin bir ana başkanlığını Panama kanalının e, kurucusu yani var Gotals yapıyor. Çok önemli. Panama dünya enteryasının e, en önemli e, kanallarından biri ve bu yüzden rakip akıbolsu Kermit grubu ben siyah yerden oldu Kermit. Ondan mı geliyor bu durumlar? Böyle bir dönem bu şirket içerisinde bir yerlerde bunu bu kararla bırakalım. Saydığın madenlere bakın. Gizli raporlar. Doğru, ellerindedir. Çünkü 1938'den itibaren bu projeye çalışıyor Amerikalılar. Doğru. Bu madenler var. Öğreniyoruz. Bu madenler var. burada, Bu madenler bakın. Bunlar burada duruyor. Sivas, Harput, Ergani, Diyarbakır, Bitlis, Var, Harput yumurtalık attı. İskenderun gene geldi mi? İskenderun'su bu bölge olmaz. Şimdi çok çarpıcı bir şey oluyor. Can Kulay'ı herkesin dinlemesini öneriyorum. Biz Amerikalıları Türkiye'de görmek istiyoruz. Çünkü özlemlerimizi en iyi onlar anlayabilirler. Ekonomik ilişkiler alanında Türkiye ve Birleşik Devletler her iki taraf için de en büyük yararı sağlayacak şekilde birlikte çalışabilirler. Zengin ve çeşitli milli kaynaklarımızın Amerikan sermayesi için çekici olması gerekir. Biz gelişmemizde Amerikan yardımını memnuniyetle karşılarız. Çünkü bütün ülkelerin sermayesinden farklı olarak Amerikan parası... Avrupa, Avrupa milletlerinin bizimle ilişkilerine can veren siyasal entrikalardan uzaktır. Başka bir ifadeyle, Amerikan sermayesi yatırılır yatırılmaz, bayrağını çekmeye kalkmaz. Amerika'ya olan inanç ve güvenimizin somut bir delilini çester, imtiyazını vermek suretiyle gösterdik. Gerçekten bu Amerikan halkına bir teveccüttür. Bunları söyleyen kim? Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk olmamış o zaman Mustafa Kemal. Kaynak. Atatürk Araştırma Merkezi dergisi cilt bir, sayı bir. Bir yabancı gazetecinin Ankara yolculuğu ve Atatürk ile görüşmesi. Tarih 1984. Bunun adına devlet kompradorluğu denilir. Yeni sömürgecimiz üzerinden. Başka bir tespit yapmıyorum. İsteyenler tekrar okusunlar veya dinlersinler. Kaynağı da bir daha söylüyorum. Atatürk Araştırma Merkezi dergisi cilt bir, sayı bir. Tarih 1984 bir yabancı gazetecinin Ankara yolculuğu ve Tatvuk görüşmesi. Çok hali bu görüş. Kester meselesi şimdilik bu kadar. Benim petropolitik kitabımda uzun uzun anlatıyorum. Otuzları şimdi anlatıp da kadro üzerinde durmamak ayıp olur. Kadroda bir isim var. Bu bölgede önemli olmayan, Türkiye'de önemli olamaz. Bu bölgede önemli olacaksınız bu kaynaklarda. Kadroda, Yakup Kadri bilir, Şerkes Şüreay Demir bilir, Burhan Bergebil bilir, Ma Vedat Nedim Turbil bilir, Sırbali Şüreay Tutkim bilir. Bunlar arasında dönem kabul edilen Marksistler, eski Komünistler de var. Şerki yazmam bilinmez. Hızla. Şerki yazmam. 1895. Babası Harkutlu Abid Efendi, annesi Kamile Hanım. gelme el 1924'te harbiyeyi tamamladı. Hariciye Cephesinde bulundu. 1928'de Mehmetçik Avrupa'da kitabını yazdı. Kitaptaki sürekli vurdu. Almanların en büyük özelliği olan teşkilatçılığın bizde de bizde olmamasının sakıncaları. Viyana'dan çok etkilen, olayları geçiriyor. Neye, neye geziyor? Filistin'de bulundu. Konya'da Fahri Kutay adıyadırlı. Fahri Kutay Cemal Kutay'ın kız kardeşidir. Bedirhanlardan Fahri, Cemal Kutay'ın kızıdır. Üskerin izine İstanbul Darülfünun'u Fen Fakültesi Elektrik ve Makine Mühendisliğini 1931'de tamamlar mühendis unvanını. Akşam Gazetesi'nde 1928'den 28'in ikinci yarısından itibaren subaylık görevini sürdürürken askeri bahisler başlufu yazılar yazar. Belki de Türkiye tarihi değil, görevli asker. 1937'in sonlarına doğru Ankara'ya tayin olur. Burada Aydemir ve kadro yazarlarına yakın dostluklar kurar. Kadro hareketinin hazırlık çalışmalarına katılır. 1933 yılından e, başından itibaren kadro yazarlar arasında yerini alır. Yazma, kadro 14. Sayı elektrikli Türkiye 2. Nasıl olmalıdır? Büyük ölçekli kuruluşlar temelinde temerküzü savunuyor Türkiye'de tekerleşmeyi. Ergan-ı Bakır Madeni, Ergani Fırat Demir Yolu, Ereğli Zonguldak Maden Demir Yolu e, Bunlar üzerine bayağı yorumlar getirir. Yazma, madenler üzerine yazmaya devam eder. 30 Ağustos 43'te Alba Yolu, 46'da mühimmat müfettişliği, fabrikalar şube müdürlüğü, askerlikten istifa eder. Demokrat Parti'den 46'da aday olur, Gazakamaz 50'de, Elazığ Milletvekili, 50'ye kadar, 70'ye 50 kadar burada. Daha sonra Türk Petrolü Aralık'ın ortaklığı idare meclisi kazası, Türk-Alman Dostluk Cemiyeti'nde görev alır, iş yaşanmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk-Alman grubu ikinci başkanlığı yapar. Tarihte Türk-Alman dostluk ilişkileri düzenle kitap yazar. yazmam şey, yazmamıyor, asker kadrodan çıktı. Kadrolara yakaladık. Kadro hakkında Şefik Üslünün enfes bir eleştirisi. Kadro hakkında Şefik Üslünün bir eleştirisi, aynen. En tunturakla ileri sürdüğümüz inkılap. Beceride ve Cumhuriyet İnkılabı'dır. Halbuki milletin nazarında bu inkılaplarında bugün için bir manası kalmamıştır. Avrupa'dan bir alay cürültü verasimle yeni yeni kanunlar aldı. Fakat bu memleket türlü türlü bahanelerle kanunsuz idaresine devam edip duruyor. Ee, Cumhuriyet, Türkiye, Cumhuriyet İnkılabı Türkiye'de bir kelime oyunu maliyetini geçememiştir. Sultan Vaddettin'i Sultan Gazi istilaf etmiştir. Yalnız şu var ki, Sultan Vahdettin değil kere saltanata geçtiği zaman kılıç kuşakmıştı. Sultan Gazi her 3-4 senedenin böyle bir eğlenceyi kendisine müsaade etmektedir. Haltürkası mutametlerinin birer yağmacı derebeyi e, olduklarından söz ediyor ve şunu söylüyor. Eski devrin içtimai ve iktisadi fonksiyonlarından hangi biri ortadan kalmış? Çok güzel söylüyor. Kıyafetle, serpuş inkılap yapmak mümkün bulunmuş olsaydı esasen inkılapın manası kalmazdı. Ortada Avrupadan ve sermayedar dünyasından çalınmış, bir takım taklit nazariyeler mevcuttur. Sermayeler dünyasından çalınmış. Türk işçisi cahil kaldıkça memlekette milli bir sanayi ve iktisatın teessüsü imkansızdır. Türk hakim sınıfları için bir ospu gibi emperyalizmin kucağına atılmaktan başka bir çare yoktur. Ferdi ve perakender bir şekilde kapitülasyonlar bugün mevcut. 30'lu yıllar. Bir burcu var, bir Derebey rejimi demek, bir anarşi rejimi demektir. Bu rejimlerin hepsi mülkiyete istimad eder. Bu rejimlerin bünyesi finanslıktı ve programsızlıktı. Her ülke için elindeki servetleri bildiği gibi kullanmakta iken bulundukça bu servetlerin istimal tarzı için bir kılan hazırlamanın manasını, Kontenjan ve himaye usulleri milletin ekseriyetini soyarak ufak bir azmiyete milyonlar temin etmektir. Kurulu uluslar yani orta asır orta çağın, rejiminde ve daha efendileri Roma, Roma cumhuriyet ve Mısır medeniyetlerinde bir takım ele başla bugün Türkiye'de olduğu gibi şekil şekil yağma geldik de milyonlar indirar veya yani biriktirmeye muvaffak oluyor. Evet. Cemal Bardakci. Evet, Bardakci. Ee, Dedesin. Dedesin. En azda e, valilik yapmıştım, Mersin'e gitmişti. Mersin'de vali bulunan zattan gittikten sonra en azından dönmüştü. İlginçtir. Ee, dönek e, Marksist ve daha sonrasında oradan da kadrodan da dönüp metafiziğe çok merak saran İsmail Hüsrev Töki, 1952 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan, Cemal Vardakçık'ın sahibi olduğu Sohbet adlı dergide yayın kurdu yeri yapmış ve çok sayıda makale yazmıştı. Konular tasavvuf, maneviya, istisizim ee, mezunlar bunlar. Burhan Belge, Adnan Menderes'in konuşmalarını hazırlamada baş yaptım. Menderes'in fikir uzmanı Belge, böyle deniliyor. Samet Ağur, böyle söylüyor. Aynı zamanda İsmail Hüsrev, 63'te İslam Ticaret Odası Genel Sekreterliği de yapıyor. Köçün 1950 yılında Mason oluyor, 33. dereceye kadar geliyor. Şevkez Süreyya da aynı dönemde Masonluğu için müracaatlanıyor, onu almıyorlar ama o da manevi cihazlandırma derneğin bir yazısı, çok önemli bir dernektir. Avrupa köylü Şevk Dirliği'nin başlarını Jamman Edoğu derneğin bir yazısı. Son telgraf bir gazete çıkartacaktı Demokrat Parti. Çerkes Süreyya ailemi o gazeteye baş yazar oluyordu Azla. işte araya ihtimal filan gitti. Tamamı Demokrat Parti'ye geçiyor. Yakup Kadri e, o biraz keseleme dışında kalıyor. Kadrocular, Demokrat Parti ilişkisi de önemli değil. Şimdi bir bardacı. Orada bir e, valiler değiş işte tokuş var. Mersin valisi Erzurum Diyarbakır hattına oradaki Mersin'e gider. Bu gelen en başlatılmasında bardacı olan becak bardacının gözündeymiş. Bardacı e, açıkçası metafizik tasavvuf, bektaşilik, e, alelik bu konular üzerine çok kafayı uyutmuş. üzerine çok kafayı Bu kafayı ulmasını bir kenara bırakalım. Gene karşınıza ama son önemlidir. Şimdi bardakçı orada bir e, valiler değişti o şu an. Mersin valisi Elazığ-Yarmakır hattına oradaki Mersin'e gider. Bu gelen en başlatılmasına bardakçı önemli. Bacar bardakçının bir özelliği var. Bardakçı e, açıkçası metafizi, tasavvuf, bektaşilik, e, alevlik bu konular üzerinden çok kafa yorulmuş. Mistisizin üzerine çok kafa yorulmuş. Bu kafa yorulmasını bir kenara e, bırakalım. Gene karşınıza mason izin çıkalım. Çok önemli yani kökinin o üçüncü derecede masolunluğun getirdiği ilişkin biçimi. Nerede çatışma kültürü varsa masolizm var. Nerede e, seçkinlerin, e, egemenin ilahiyatına dayalı ayrıcalıkları varsa masolizm vardır. En önemlisi de şu, bir bölgede çatışma kültürünü körüklemeden, o çatışma kültürünün diyalektiğini oluşturmadan zenginliklerine evlayamazsınız. Siz e, mutlak sürekli o bölgede insanlara birtakım kimlik değerleri vereceksiniz. Onlar onu alacaklar, siz de e, ellerine bulunan e, değerleri hasıt çekip alacaksınız. Mekanizma böyle işte. Dolayısıyla çatışma kültürünü besleyen herkes bu, bu, bu topraklarda alabildiğine yükselir. Her kim çatışma kültürünü beslerse, bu konuda çalışmalar, araştırmalar yaparsa akademi dünyasında. Her kim hiçbir yetenek ve ışırtı taşımayan çalışmalar yaparsa basın dünyasında. Her kim bu anlamda sermayenin e, istediği göz bağını e, bağlarsa e, e, iş dünyasının e, çeşitli bu e, kuruluşlarında istihdam edildi. Hele de medyanın dönemi şudur. Hele bu dönemin medyası var. Çatışma kültürünü özellikle körülteyen, özellikle tarih bilincini körelten, özellikle tarih bilincinin köreltilmesi ve e, açıkçası ispiritması, e, ruhçuluk üzerinden bu faaliyeti yürüten, sahte metafizikler yaratan, egemenlik ilahiyatları üzerinden insanların aklını e, bozan, e, e, ağrıcı programlar, en fazla maden yatırımı olan e, kanallar ilgili. Hangi kanalın fazla e, maden yatırımı var ise bilin ki orada tarih, orada metafizik, orada e, e, e, din konuları ayrıştırma üzerinden ele alınmaktadır. Yükselişin koşulu da şudur. Ayrıştır, ayrıştır, ayrıştır. Böl, parçala, yut. Temelleri e, din, sistematik üzerine koy. E, böl böyle bilgi hiçbir şekilde bir araya gelmesinler. Yok etsiniz bilincini. Kaldır ortadan. Kendi menfaati için insanlar hiçbir şekilde dayanışma göstermesinler. Özellikle o gölge hakkının bunu öğrenmesi lazım. Yetenek diye bir, e, bir kavram ölçük ülkede yok. Yeteneksiz, o yeteneksizlik çerçevesi içerisinde cahil ve kendi cehaletini yaymaktan mutlu ve o cehaleti yaymayı bilgi, bilgiçlik olarak kabul eden e, ve bu temelde e, e aslında bir türlü sahip olmadığı dilleri de tıpkı Akkoyunlular gibi e, kullanan e, şahsiyetlere ihtiyaç var. Bunlar e, açıkçası e, bozdular. Yani bunlar Darül Hadisi de bozdular. Mahvettiler. E, onu da kaldırıp din, e, kenara attılar. bulmak çünkü dine girdi. Bunlar tarihe girdi. Bunların girmediği alan kalmadı. E, Dolayısıyla e, halkın bu konuda çok uyanık olması gerekir. İşte burada e, e, kadronun içinden yetişenler, temel işlerini görüyoruz. Yetişenlerden bir tanesi de yapı kredi ve kültür işlerinin başında Daha sonra Akbank'a geçmiştir. Mavili Ayak Kredi'ye geçmiştir. Türkiye'deki tiyatrocuların, Türkiye'deki bu e, kapitalizmin yarattığı sahte sanat mabedinin e, e, efendim e, e, biat etmiş olan müminlerin o tür bir gereken bir durum. O ne iş var? Çünkü ee, o dönem oban kanun başında bulunan ızat Türk nazi hücreleriyle e, iç içeydi. Dünyanın en kanun gençliğine ideolojik olarak atanmış bir faaliyeti e, yürütüyordu. Bunu da onlara e, e, söylüyorum. Yani onlar da e, bu meseleye birazcık baksınlar. Geldik mi dersine? Geldik. Gayet net. Artık dersinde çok fazla herhalde e, kuşku kalmadı ne oldu diye. o Eylül 37 tarihi bu gazetesi işte. Almanya ile yeni ticaret anlaşma zaman İşte malum olduğu üzere 6 Temmuz 27'de Berlin'de başlamış olan klinik e, e, bahsediyor, geliyor, geliyor, e, bahsediyor. İşte klinik anlaşmalarının e, tarihlerini deniyor. Ve buradan mesela 15 Şubat 1915 tarihinde bir klinik anlaşması imzalandığını da görüyoruz. Çok önemli. 15 Şubat tarihe bak. Takas, mal. 1915'te vagon vagon buradan attı. Anadolu'yu yağmaladı. Özellikle büyük bir nüfusun azaltılmasından sonra meydana gelen boşlukta depolar dolusu ne var? Ne var? Almanya artık 1915 Türkiye'deki ekonomik varlığın Almanya'ya taşınmasın. Işte 15 Şubat 1915. Bu tarihe bakmaları lazım. İnsanlar hatta ulaştırmasınlar. E, bu tehcir kararının hemen hemen bir ayıncadır. Ve neyi görüyoruz? Gene aynı şekilde. 10 Eylül 37 Tafi Müdürüz gazetesi, Almanya'yla yeni ticaret anlaşması mizala. 10 Kasım 37 Çarşamba. Bakıyoruz, ne görüyoruz burada açık olarak? Ahmet Emin Yalman özel olarak görevlendirdiği muhabir, el Seyit da mahkemesi ile ilgileniyor. Ondan sonra neler görüyoruz? Seyit Rıza meselesini görüyoruz. Seyit Rıza ile suç ortaklarının kararı pazartesiye okunacak, devam ediyor. 13 e, Kasım 1937. Bu İhsan Sabri Çağlayan'ın anıları. İşte Atatürk'ün oraya gelişinden e, söz ediyor. E, Atatürk'ün e, gelişinden önce Seyit Rıza'nın asılması için verilen e, emri anlatıyor. Yukarıdan gel. Yol çatı bir yer var. çok yer. Atatürk'ün türeli bekliyor. Asıl sona geldi. Önce asıl sona geldi. Ben görmek istemiyorum diyor. Bunu Atatürk'ün insan sererliğine veriyorlar ama zaten operasyonu yürüten Atatürk bizzat tarafı ee, ve e, çok güzel açıklayıcı 22 Kasım 1937 tarihli Ulus gazetesi büyükşeh memleketin 11 vilayet merkez ve dolaylarını gezdim. Bütün bu merkez ve dolaylardaki Türkleri, babaları, anaları ve çocuklarıyla gördüm. Çok sevdim. Yüksek medeniyet temeline şahit oldum. Madenlerden sorulmuş temeller. Bu açılmış maden ocaklarında profesörleriyle, teknisyenleriyle, amelesiyle baştan aşağı Türk olan yüksek anlaştığı bir insan sosyetesi. Yani, ne diyebilirim Ulus Gazetesi, 25 Kasım. Başbakanımızın seyahat intibarları. Kim Başbakanımız? Cenal Bayar. Ne söylüyor Ulus Gazetesi? İşte burada başlıyor. Başbakanımızın seyahat intibarları. Ergani'de gelecek yıl bu Mersin'de saf bakır akacaktır. Dersin'de çıplak kayalar içinde bedbaht bir hayat sürmekten başka nasip bulamayacak olanlar orada bırakılmayacak. Düşüneceğiz, çıkaracağız diyor. Yalan, saf bakır işte verdim size bakanlara. Ne safır? Safır etmediler, Bilister, Karabakır'ın dışarıya iddi. Celal Bayar, Bilister, Bakır'ın, Kron'un dışarıya aktarılmasında, Deutsche Bank'ın buradaki Koçbaş'ın. Evrensel İsrail'in bir okulu öğrencisi. İşte şunları söylüyor, Ankara, Sivas ve Sivas, Malatya, İst-Saki ve Hevela, Diyarbakır'a gittik. Oradan dönüşte Elazığ'da daha sonra Adana, Mersin, Afyon, Eskişehir'de durdur. Elazığ'a uğramadan Diyarbakır istikametindir, diyor, devam ediyor, İşte. Hazar Gölü'nün şart salini oraları geçerim. Diğer bakırlarda bütün civar Ergan Bakır Madenindeyiz. Atatürk yapılmış ve yapılacak olan tesisatı planlar üzerinde tetkik ettiler. Bizzat maden mahalline çıkarak çevre ihracı ameliyasını gördüler ve malumat aldılar. Ergan Bakır Madeni'nin muazzam program dahilinde işlerin yürüdüğünü anladılar. Fabrika kamu gelecek sene bu mevsimde bütün inşaat ve hazırlıklar bitirilerek bize saf bakır vereceğini emretti. Fakat Türkiye'de çıplak kayalar içinde, içinde bedbaht bir hayat sürmekten başka nasip bulamayacak olanları da o aralarda bırakmayacağız. Geniş Türkiye'mizde onların mesut edecek topraklar olacak. Binlerce işçi çizdirecek olan endüstri merkezlerimiz neresiyse, mümbit ve müsait topraklarımız, birçok yurttaşlarımızı iktidai bir hayatı ıı, olmaktan kolay kolaylıkla mümkün bırak. Bu hususta tedbir almamanın lazım gelenleri söyledim. Büyükşehf Maden'de tetkikler yaptılar. Atatürk burada otomobille bakır madenleri ucaklığına kadar çıkmışlar ve tesisat, inşaat ve maden istisarları hakkında alakadarlarda malumat almışlardı. Gırtlağına kadar Dersin'de yaşanan katliam Alman krom politiğiyle, bakır politikler iç içe geçmiş bir düzeneyin o bölgedeki ikinci eylemi. Çünkü o tarihten sonra harıl harıl dışarıya akan kaynakları az da konuşulur işler. Deutsche Bank, şu Bank, Berger, demir yollu yapan bunlar. Servet oraya e, e, akıyor zaten. İnönü. 30 Aralık 39'da ve İnönü orada. Geceyi diyor Ergani, yani da geçti. Ergani demeye gibi varmıyor. Zaten o bölgeler halen Ergani bakın, Bakır, o bölgede bir insana sorsan bu karmaşayı da zamanlar. Madem merkezine çıktı Hani de çalışılıyor. Sonra tesisatı gördük, 37'den itibaren yapmaya başlandılar. Ee, Almanlarla İş Bankası'nın geçirmenin sebebini, notlar karamaşıyor. Vahiyer filan hep yalnızca her ihracını isterlerdi. İş Bankası, Vahiyer, Cenab-ı Niye engel oluyorsun? O sana. Hani sen, değil mi? Büyük yetkilerle donanmışsın. Sene 39, 30, Reis'in umursensin. Yani, bunun bu. bu. Şimdi, 21 Ağustos 35 yılında Kürt raporlar Bizim şartta mühim bir Türk mıntıkamızın tutunabilmesi, ve iskan mıntıkası olarak kullanabilmesi için sulama işinin en azından bir karara bağlamamız zararlıdır. Ben diyorum burada tutunabilmem için şartta mühim bir Türk mıntıkası bunun tutunabilmesi için azı bizde bulunmalı. Ağustos ayı içinde Ergan İstasyonu'nun açılacağını bana söylemişlerdi. Nitekim açıldı. Trenin takvim senesinin nihayetine kadar ııı e, e, Diyarbakır ulaşması beklenmektedir. Bu hadise devletimizi Suriye ve Irak'a karşı güney kısımda kaçıyor olarak yerleşmesi için devletimizin bir dönüm noktası olacaktır. Fırat'ın doğusu ve güneye karşı bizim en büyük istinah noktamız Diyarbakır olacaktır. Diyarbakır kuvvetli Türklük merkezi olmak için tedbirlerimizi kolaylıkla işletebileceğimiz bir olgunluktadır. Zaten Konurlu merkeziyle beraber umumlu müfettişlik merkezi olması büyük bir zabitan ve yüksek memurlar kadrosunu vücuda getirmektedir. Sen nereden bahsediyorsun? Düşman toplağından mı bahsediyorsun? Sen nerede Elazığ ve Diyarbakır'ı tutunacağını bilmem merkez olarak görüyorsun? Hani biz bütünleşmiştik? Hani cumhuriyet vardı? Hani cumhuriyetin hiçbir bu anlamda bir etnik temela devamması söz konusu değildi? Alın 35 raporu. Bu rapordan sonra Dersin orada ne olarak görüldü? Çıbanbaşı. Patlatılması gereken. Niye? Kronun rahat atması. diyor. Yolunda engel söylüyor. Genç ve seniz kürt kitleleri diyor. Bu ovayı istila edecekler diyor. Bunları buradan göndereceğiz. Seyber Bayer de söylüyor. Başka evde diyor bunları istihdam ederiz. Bomboş hale getireceğiz diyor. Burada burada hop ya. dönemde aynı dönemlerde işte kimlerle iş çaracağım? Deutsche Bank'ın Türkiye'deki Alman bilim adamları ile ilgisini söyledik. Yalan söylemesin de işte varmış da Hitler'den kaçmışlar da Hitler burada. Hitler'i finanse eden Weigert burada iş İş bankalarıyla, Etibanklarla ortak. İş Bankası'nın ortağı, İş Bankası'yla Mehmet Eker. Hitler'in sırdaşı, Hitler'in kasası burada. Söyledik az önce. isimleri verdik. Yalanlara bakın. Burada Hitler'e kaynak buradan akıyor. Hitler'in partisi de ondan finanse ediliyor. Çıldırmamak elde değil. Bize yalan üzerine yalan. Türk yüksek öğrenim gelişliğine gittikçe daha geniş bölümde Alman dilini öğrenmesini ve sonunda Alman yöntemlerini ve araçlarını kullanmasının önemli sayıyor Weigel. Ankara zira, Yüksek Cira, İstanbul Üniversitesi en önemlisi İstanbul Teknik Üniversitesi ellerinde. Yani Weigel yani e, e, kasada nazi, böyle Yani e, ona göre tarım burada çekirdek alan almalı. Her türlü e, sanayi e, ülkeden daha çok ve daha iyi e, ee, ham madde e, ve yarı işlenmiş mallar sağlama amacına hizmet etmeli. Türkiye tarım ülkesi olmalı diyorlar. Örneğin yapar ben kron cevherin elde edilmesine ile ilgilendiği halde bunun işlenmesini elden kaçırmak istemediği için diyor, kıra, ö, mikroman tesisi kurmayı reddediyor. Burada. Türkiye'de güçlü bir makine sanayi kurulmadığı sürece Alman firmaları tarafından kurulan işbirletmeler yedek parçaları sürekli Almanya'dan almak zorundaydı ve bunu biliyorlar Almanlar. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Türkiye'deki sanayi tesislerinin yüzde seksenini Almanlar kurtuldu. Budur. Almanya 24 aralık 38. kredi siparişler. Almanya'dan 39 milyon 099622. İngiltere'den 860.622 622. Fransa'dan 619912. Tabi bu tablo ee, i̇kinci emperyalist paylaşım savaşından sonra tersine döndü ama bu kredi satışlar makina satışlar. Dersin Krono politiktir. Dersin buradaki bu yapıyla e, ilişkilidir. E, Dersin Türkiye'nin Goyenikasıdır. Ve e, şunu e, iddia ediyorum ben. Orada mutlak sürede gene arka planda Alman askeri danışmanların, e, Almanya'nın e, diğer teknik danışmanlarının Kore'ye çok büyük katkısı olmuştur. Bunlar da e, ortaya çıkacak. Ve şu var. Almanya çok uyanık davran, bir taraftan vurur, bir taraftan sever. Şunu yapmıştık, Almanya'ya en fazla işçi veren bölgelerden biri orasıdır. Dersin, Palo, Bingöl, azlığı nedense Almanya oradan sürekli e, işçi almıştır. Ve Almanya e, bu oh. konuda e, o bölgenin insanını o kadar yumuşatmıştır ki, o bölgenin insanı neredeyse Almanya'yı Müslüman, Alemi, aklınıza her ne gelirse o iyi etmek durumunda. Hangi kılınca? Demokrat Almanya. Tabii. E şimdi bakın, Türk Hükümeti bir Alman firmasıyla işletilen Ergani Bakır madenlerini satın almak istemişti. Ergani Bakır madenlerini e, e, satın almak e, amacıyla e, bir kafile oraya gönderildi. Deutsche Bank Genel Müdürü, e, Bayer tarafından verilen e, ziyafette bulundu. Bunu e, bir e, gazete e, anlatıyor işte. E, uzun uzun. E, Asım Uz. Doktor Bayer'in ifadesine göre Alman Ergani madenli Almanya satmaya hazırlık işte bu rakamları veriyor falan falan falan. Anlaşıyorlar olur diyorlar. Bunlar size bu hisseleri e, veririz. 1936-30 Nisan'da anlaşma imzalanıyor. Etibanka satışla ilgili. Satışta uygun bir rakam. Çok düşük bir rakam e, ama şöyle bir durum var Alman Ağustos Nürnberg firmasına veriliyor elektrik projesi anlaşmaya göre 12 ayda tamamlanması gereken proje çok gecikiyor. Ancak 1 Nisan 39'da işletmeye ıı, açılabiliyor bu, burası. E, bu önemli bir nokta. Bu gecikme önemli bir nokta. Ama zaten Almanya açısından asıl olan bu kaynağı bir olarak tam olarak kendine akması. Temel mesele bu. Niye vermesinler ki? Açık pazar. O açıdan bir e, problemleri yok. Tarihler, tehlikeli tarihler. 30'dan başlıyor. Öyle öyle Gelsin'in e, başının üzerinde böyle nasıl kadar e, Alman tayyareleri uçar öyle bir e, e, yapıyı ben canlandırıyor. O keşifler, o e, müfettişlerin oradaki incelemeleri e, e, tabi eski tarihlere e, dayanan e, incelemeler, öncesinde tabi umumi müfettişlikler dersiyle ilgili. E, umumi müfettişlikler çok önemlidir. 27 sene boyunca 26 Haziran 1927'de e başladı. 20, pardon 23 sene boyunca orada özel yönetim vardı yani Hindistan Genel Valiliği madem Emanet Humayun'un şiddetlendirilmiş hali de buna demek mümkün. Bunlardan bir tanesi mesela buraya atananlardan biri İbrahim Tarih'ydi. İbrahim Tarih açıkçası o bölgede daha önceki birikime dayanarak iş yaptı. Mesela Damada azından Belediye Başkanı Buren Müftügin'i. Buren Müftügin, İbrahim Tarih'nin çok yakın yani kendisi bir yana da diplomat olarak görev yaptığında yanındaydı ve ne ilginçti ki Elazığ'ın bir genç Genel Üniversitesi'nde fasada tahsil etmiş. Genel Üniversitesi aynı zamanda Mars'ın da üniversitasıdır. Ee, çok önemli bir merkezdir, ee, Çok gönlü bir merkezdir. Yani e, genç ergencilere bulunduğu bir merkezdir. O tariflerle itibarıyla bunlar üzerinde durmayı hak eden e, ilişkiler. Örneğin birinci umumlu fettişlik. Giderken İbrahim Talim'in yanında götürdüğü Rusi kalem müdürlerinden biri sona emniyet müşavirliği yaptı. Haşil İşşadır, burada geçidi var, İstanbul Valiliği yaptı. Orada önemli olamayan başka yerde önemli olamıyor. <gülüyor> yani, bu önemli. Onun yanı sıra, umumlu müfettişlikler içerisinde çalışma büroları teşkilatında CHP halk evleri, işleri masası bürosu bulunuyor resmi. Devlet kurulu. Halk evleri masası, cumhuriyet halk tırkası, iç içe geçmişler. Bunu da e, belirtmekte yarar var. Yani işin kültürel boyutunu boş bırakmıyorlar. Hatta e, dersim e, bu anlamda e, e, onların tabiriyle nedeniyleştirildikten sonra oraya misyonerler gidiyor. Bunlardan mesela bir tanesi sızlıka bak hep anlatır işte o bölge köylerinin dolaşırken. Kızımı da götür, Ama bir misyoner gibi geliyorlar. Oralardan çocukları topluyorlar. Götüren okullarda eğitimden eğitimden Geçiriyorlar. E, verdikleri eğitim elbette metalurji eğitimi, maden eğitimi değil. Verdikleri eğitim Türkiye'nin kaynakları üzerine bir eğitim değil. Verdikleri eğitimde batılı klasikleri çevirmişler. Buyurun diyorlar. Buradan öğrenen insanlığı. Oradaki yetenekler ne olacak? O zenginlikler nereye akacak? Karar verilmiş Almanya'ya akacak. Fransa'ya akacak. İngiltere'ye. Amerika gelip 1940'ta şu kadar krom alacak. Kalbim orduya karşı takdir ve şükran hisleriyle olur. Atatürk diyor işte. Doğu manevrası 24 Ağustos sabahı başladı. İşte Cumhurreisi, Mareşal Çakmak, Kemal Atatürk, Ordu'ya takdir. Ee, biz nasıl hallediyoruz? Halit bu söylüyor. Biz diyor, bu meseleyi çok güzel hallediyoruz. Dersin'in ee, ondan sonra. Dersin'e sefer olur, zafer olmaz sözünü duyduğu zaman Başbakanımız Cerrah Bayar gülümseyerek cevap verdi. Fakat Cumhuriyet İdaresi her sefer zafer için yapar söz konusu olan bir düşman, düşman toprağı değil. Bu da Nurul Fukar'a açılan İslam e, mücahidi Celal Bayrak Ders'in medeniyet açılıyor. Meşhur yazılar. Bunlar da e, yani bir fırsat murdur, vaziyet ortada. E, tabii burada dikkati çeken nokta Dersimle ilgili e, şu var. Mahbiyet, nihat hizmetlerinin 1928 raporları var. Van ilayeti için 21 Mart, Urfa için 5 Nisan, Hakkari için 8, Elaziz için dikkati çekiyor 12'si. Mardin, Siir Diyarbakır bir dizi bu raporlar, milleniyet raporları bölüyor üzerine. O dönemde bir yoğunlaşma görülüyor. Bu son derece önemli. Mustafa Abdülhalik Renda'nın 14 Eylül 1925 tarihli bir raporu var. Demin bahsettiğim. Ermenilere Abdülhamid'den, Abdülhalik'ten bahsettiğiniz zaman, Talat'ın sonradan kayınbiraderi oldu, bir parti geçti. Bir herhangi bir e, yaşlı yeten bir Ermeniye sorun bakalım. Şartlı slahat üyesidir Abdülhalik aynı zamanda ve bu bu şartlı slahat planın yapılmasında hazırlanmasına büyük etkisi var zaten bu kadar. Bunlar önemli. Şimdi dersinde ilgili katliamla ilgili e, bilim yok e, ama tabi işte bunları yazıyor. Bu genel kurmay harp tarihi Ayak, yani ayaklanmalar genel kurmay genel kurmayı belgelerinde bu isyanlarla ilgili meşhur işte Ayetem ilgili resmi kitap 15. rütümen de aynı şekilde herhangi bir yerini Birçok köylerde yaptığı arama sonunda 150 halini daha imha etmiş köy ve yapmıştı. 69 kişi daha imha etmiş. Erkek ve çocuktan, kadın çocuktan bari, 381 kişilik bir kafleyi batıya nakletmektedir. 20 Ağustos 38 seklerden bahsediyor. Ondan sonra köy yapmaları var kendiler söylüyorlar, ben söylemiyorum. Ee, ondan sonra. Burada ama e, tabii başka önemli noktalar da var. En önemli nokta şu. E, bir yerinde İsmail Hakkı tekce Mustafa Kemal Paşa'nın muhafız alayı komutanı. Bölgeye geliyor Cumhurbaşkanı'nın muhafız alayı da ve orada aralarında e, en önemli komutanların da bulunduğu askeri planlamalara dahil oluyor. Öyle hani çok sıkışma oldu, büyük direniş var, Kırmak için Cumhurbaşkanı'nın muhafız alayı geldiği. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı Topal Osman'ı ortadan kaldırarak, tasfiye ederek almıştır tekce. Ve tarih rüfkı Çankaya'da belirtip bulucu gücüydü Kemal Paşa'nın devrimlerinde arkasında gibi güç, tekceydü Albay tekce. Bir albay düşünün, planlama safhasında kol generallerle birlikte. İsmail Hakkı tekce Mustafa Kemal'in teşkilat-ı mahsusasının başlığındaki isimdi. Mustafa Kemal kendi teşkilat-ı mahsusasını kurmuştur. Başlığında da İsmail Hakkı tek cevaplı iddia onun için dersime göndermiştir. En zorlu görevleri yerine getirilmiştir. Yani getirmiştir. Bir, bir ayaklanmayı bastırırken nizami birlikleri yapmaktan intina edeceği, kaçınacağı. Çünkü burada Muhsin Batur görev yapmış. Öğrenci olarak yani götürmüşler oraya bu safada. O dönemde diyor yapılanları anlatamayacağım. Bunu böyle geçer gider. Bu, bu önemlidir. Çünkü açıktır burada köy yapmalar üzerine ve bunları anlatmaya da gerek yok. Yani çok da köy yapmalar. Bir de şu var, hayvan sürülerine el koyma. Yoğun şekilde. Bu kapitalist çiftlemedir. Yani gecikmiş bir biçimde, tıpkı İngiltere'de 16. yüzyılda yaşanan kapitalist çitlemenin dersinde tekrarıdır. Kapitalist hukukun yerleştirilmesidir. Bir yeri medenileştirmek bu anlama gelir. Kapitalist çiftlemedir Çünkü aynı zamanda muazzam bir hayvan varlığına el konulur. Örneğin o dönemde Önemli isimlerden biri, işletmeler müsteşavlığı da yapmış olan ve üç cittik masonizm üzerine kitabı alan, 33. derizden maso, masonun üzerine kitabı var, açık mason. Kemalettin Alpak vardır, aynı zamanda Türkiye'de devletçilik ve devlet sanayi üzerinde de kitaplar vardır, o görmeyi çok iyi bilin. Bir bakıyorsunuz, İstanbul'daki bu, bu hayvan borsasıyla ilgili bir ışın başında. 30'lu yıllarda. Böyle ilginç bağlantılar var. Onların detaylarına e, burada takip e, olanağımız yok. Şimdi biraz geriye şey sayete dönerim. İngilizler bizi bombaladı mı? 1924-21 Eylül. İngilizler harekat yapan kıtalarımıza, taarruza hüzün görmeyerek statü kurulunluğunun yakından geçen bu menzil attığımıza kendilerine has olan inat ve İsrail'le ve dusandırıcı bir tarzda hava taarruzlarla devam ettikleri ve de, dört gün içinde biri subay olmak üzere 14 keş 15'i ağır olmak üzere 43 er yaralıza hayatına sebep oldukları. Bir tek mermi sıkmadılar. Başımıza çuval orada geçti. Sene 24. Yalnız siyasi teşebbüsle yetinirler hep fiilen bu kavlalardan bulunulunca diye emir var. Ankara'dan en son gelen. Bölgedeki komutanlar diyorlar ki biz İngilizlerle çalışmasak bizi aklcıkla kavga ederiz Ankara'da karşılıklı nota teatileri suretiyle devam eden faaliyetler sonunda meselenin cemiyeti akvamda halli yolunda mutabık kalınmıştır. Bu nedir? Kafaya geçen çuvalı kabullenmektir. Çünkü karşındaki duvarı muazzama asılacaksan İngiliz siçimiyle asıldırlar. Gerisini şey Said'le ilgili zaten uzun uzun kitaplarımızda biz yazdık, anlattık. Kanun bu 2805. kabul tarihi 14 Haziran 35. Resmi gazetede yayınlanma 22 Haziran 1935, HETİBAN kanunu. Meta ve maden tetkik arama ve elektrik işleri. Üç kanun aynı zamanda. Bu üç kanunun da arkasında Celal Bayar var. Çok önemlidir. Celal Bayar, ıı, Deutsche Bank ıı, ıı, çerçevesinde İş Bankası genel müdürü, Türkiye'de ıı, finans kapitalin ıı, vurucu gücünün çelik çekirdeği liderdir, iktisat vekilidir. Atatürk'ün parasına emanet ettiği kişidir, bu bölgeyi e, krom ve bakır yağmasına e, e, açan o düzenekleri e, kuran kişilikti. O modern nizami mülkü. Modern nizami mülkü. Mülkoğulları İmparatorluğu'nu kurmuştur burada. Saltanatını kroma, bakıra, o bölgenin kaynaklarına dayandırmıştır. O bölgeyi de aynen e, Ege'de yaptığı milli için yaptığı, o, o arındırma çerçevesi içerisinde onlar edindiği tecrübelerle başbakan olarak zaten düzeltmişti. Zafer kazanmıştı, düşman toprağında ya. Bu Etibank kanunu ve diğerleri. Mesela şu var, Sayıştay e, denetiminin dışında Etibank. E, çok net bir biçimde e, kanunu incelediğinizde, kanunların önünde kapitalist e, birikime nasıl e, dönverdiğini, e, bu imkanları sağladığını e, görmek mümkün. E, bu, bu son derece e, bunu bu kadarla e, bitiriyoruz. Şimdi e, bu üç kanun demin anlattığımız ekonomik kırımın e, bir başka aşaması o da devlet, devlet sanayi ofisi kurulmuştu. Sovyet uzmanların bu konuda çok büyük katkılar vardı. E, Olaya bir heyet göndermişti. Ağır en üstelik dediler. Kendi kaynaklarımız buna yeterli. Hayır işareye ham madde aktaracağız. Dış, Amerika'dan uzmanlar getirtti. Celal Bay, Amerika'dan getirttiği uzmanlara danışarak yeni bir rapor hazırlandı. O rapor üzerinden meseleyi yürüdü. Meseleyi garantiye aldı. Dolayısıyla böyle bir Türkiye'deki ham madde kaynaklarını e, bu anlamda iç dinamikle yoğuracak bir e, devlet sanayi ofisi e, yapısı çökertildi. Yerine üç ayırmış bir e, e, lotlar ekonomik bloklar grubu oluşturuldu. Doğrudan İntisat Vekiline bağlandı. Müthiş yetkilere sahip İntisat Vekili bulduğu üzerinde. Türkiye sağının, Türkiye muhafazakarının ve Liberalizmin en önemli isimleri bunalarda Aynı zamanda Masonizmin en fazla dayandığı istinat noktalarından bir eti vahv oldu. Eğer Mason listelerini incelerseniz bunu net olarak görürsünüz.